Cehennemden azad olur. Ehli cennet olur. Matlabı ala maksadı rana olan cemali ve kemal ilahe ile müşerref olur. Vücuhu yevme izin nadatü la